Semmilla, alhamdulillah, ve s-sarat, s Seyyidina sajidna, s-sarat, s-sarat. S-sarat, Ee, deistlerin ya da ateistlerin e, nübüvvetle ilgili itirazlarına değirmiştik. Daha doğrusu ateistlerin bu konudaki itirazlarına cevap için önce onlarla Allah'ın varlığını konuşmak gerektiğini söylemiştik. O bahse girersek o uzayıp gidecek demiştik. Dolayısıyla Allah vardır ama peygamber yoktur Diyenlerin görüşlerine değinelim demiştik. Bu e, günde inşallah Allah da vardır, peygamber de vardır diyenlerin e, iki grup halinde. Görüşlerini kısaca ele alacağız. Bunlardan birisi e, ehli kitap. Allah Teala'ya inanıyorlar, peygamberlere inanıyorlar, ama Efendimizin peygamberliğine inanmıyorlar. Birincisi onlar, ikincisi de Allah Teala'ya iman ediyor, peygamberimize iman ediyor, ama peygamberimizden sonra da peygamber geldiğini söylüyor. Yani Hatmi'l Mübved meselesini farklı yorumluyor. Bunlarla ilgili söylenebilecekleri kısaca toparlayalım inşallah. Ehli kitabın iddiaları e, Yahudilerin iddiaları ve Hristiyanların iddiaları şeklinde iki ayrı başlık halinde ele alınabilir. Yahudilerin iddiaları Yahudiler kendi kaynaklarına dayanarak açık ve net bir şekilde kendilerine gelen peygamberler dışında peygamber olmadığını kendi kaynaklarına dayanarak ispat etmeye çalışıyorlar. Ama kendi kaynaklarında bu konuda bir netlik yok. Yani ne Tanah'ta, Tevrat'ın ilk beş kitabında, ne ondan sonraki Yahudi Kutsal Kitap Külliyatı içerisinde, ondan sonra yer alan diğer kitaplarda. Son peygamber olarak kabul ettikleri Malaki'den sonra peygamber gelmeyeceğine dair bir tasrihat yok. Bazı yorumlardan hareket ediyorlar. O yorumların ne olduğunu görelim. Malaki bölümünde, Malaki kitabında özellikle. Şöyle bir ifade var. Evet. Malaki kitabı dördüncü bab beş numaralı cümle. Rabbin Büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Bu cümlenin... Ee, Malaki'den önce İlyas'ın peygamber olarak gönderileceğine e, delalet eden bu cimleyi e, son kitabı oluşturan Malak, Malaki'de e, İlyas'tan sonraki peygamberliğin artık onunla birlikte son bulduğunu gösteren açık bir ifade olmamasına rağmen e, son kitap olarak Kutsal kitap külliyatı içinde yer almış olduğu için artık ondan sonra peygamber gelmeyecek diyorlar. Fakat bu gerek okuduğumuz bu cümle gerek Tevrat'ın diğer bölümleri gerek bizzat Malaki'nin kendi içindeki metinler arasında dediğimiz gibi e, Malaki'den sonra da peygamber gelmeyeceğini net olarak ifade eden bir cümle yok. Hatta tam aksine Kitab-ı Mukaddes araştırmacıları e, bizzat Tevrat'ta Peygamber ve Selam Efendimiz'e işaret eden e, pasajlar bulunduğunu, cümleler bulunduğunu söylüyorlar. Mesela Tesniye kitabında e, 18 numaralı baptaki 14 15 numaralı cümleler Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler ama Tanrınız Rab buna izin vermiyor. Tanrınız Rab size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Bu cümlenin Efendimiz Ali ve Sallama delalet ettiğini söylüyor araştırmacılar. Daha sonra aynı e, bölümün 18 numaralı cümlesinde Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Birbirini tamamlayan bu iki cümlenin e, Efendimiz'e delalet ettiği söyleniyor. Bundan daha önemlisi e, gene Tevrat'ta geçen Faran kelimesi Tekvin bölümünün 21. Babının 21. cümlesinde geçiyor bu. Başka yerlerde de geçiyor ama buradaki çok ilginç. Efendim. Buradaki Hz. İsmail ile annesi Hz. Hacer validemizin paran çölünde yaşadığını tasvih eden bu cümle, tekvin 21'e 21. E 21. Tevrat'ın başka yerlerinde de geçen faran kelimesiyle buradaki faran kelimesinin birbiriyle alakası olmadığını açıkça gösteriyor. Hazreti İsmail'le annesi Hazreti Hacer tek başlarına birlikte Hazreti İbrahim'den ayrı bir yerde başka bir yerde yaşamadılar. Bunu Yahudi kaynakları da söylüyor. Dolayısıyla başka yerlerde Ee, ...başka mekanları ifade etmek üzere zannediyorum üç dört yerde daha geçiyor bu kelime. Ama buradaki ile onların hiçbir bağlantısı yok. Bu kelime niye önemli bizim için? Ee, tesniye 33. Bab 2. cümlede Rab Sina'dan geldi... Seir'den veya Sair'den doğdu, Faran veya Paran dağından parladı diye bir cümle var. Bu cümle, e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin geleceğine haber olarak yorumlanmış. Şöyle e, açılımı şöyle yapılmış. Rabbin Sina'dan gelmesi, Hz. Musa ile konuşması Sina'da, Tükellamallahu Musa teklima. seirden doğması, Hz. İsa'ya İncil'i indirmesi. Paran veya Faran dağında parlaması ise Efendimiz'e Hz. Hacer Hz. İsmail'in yaşadığı o bölgeye atfen Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i inzal etmesidir. Dolayısıyla ee, Bu birbiriyle irtibatlı düşünüldüğünde bu iki cümlenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e işaret ettiği ortaya çıkıyor. İncil'lerdeki duruma gelince özellikle Yuhanna İncil'inde İsa Aleyhisselam'ın kendisinden sonra Aleyhisselatü Selam Efendimiz'i müjdelediği, onun geleceğini haber verdiği, ne işaret eden, onu anlatan cümleler var. Bunlardan biri, Yuhanna İncil'i 14. Bap'taki 15. cümle. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getiriniz. 16 ve 17. cümle. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu gönderecek. Burada yardımcı ve gerçeğin ruhu diye ifade edilen iki tane şey var. Bu nedir? İncil araştırmacıları, başta Morris Bucay olmak üzere diyorlar ki bu farklı e, İncil tercümelerinde farklı kelimelerle ifade edilen Parakletos'tur. Parakletos diye ifade ediliyor. E, Latince bir kelime. Parakletos teselli etmek, yanına çağırmak gibi anlamlara gelir demişler. Bu kelime üzerinde epeyce bir spekülasyon yapılmış. Fakat dediğim gibi başta Morris Bukay olmak üzere bir kısım araştırmacılar diyorlar ki bu kelime parakletos değil, periklitostur. Aslı periklitostur. Perikletos Abdullah Davud'un özellikle yaptığı bir araştırma bir tahkik. Aramice Periklitos Grekçe, Yunanca. Bu kelimenin Aramice karşılığı. İsa Aleyhisselam malum Aramice konuşuyordu. Dolayısıyla bu kelimenin Aramice karşılığını bulursak Periklitos'un O, o neye delalet ettiğini anlarız. Abdullah Davud diyor ki bu kelime Aramice Muhamada veya Hamida kelimeleriyle karşılanır. Bunları Arapça'ya ter tercüme ettiğimizde, Arapça telaffuz ettiğimizde Muhammed ve Ahmet kelimeleri çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın benden sonra bir peygamber gelecek, adı Ahmet olan bir peygamber gelecek şeklinde Kur'an'da da E, haber verilen o ifadesi anlaşılıyor ki Perikletos'tan Parakletos'a tahrif edilmiş. Biz ehli kitabın kendi kitaplarında kelimelerle cümlelerle yorumlarla anlamlarla böyle oynadığını biliyoruz. Dolayısıyla Perikletos'u Parakletos yapmak problem değil onlar için. Bir küçük operasyon, bir kelimenin içindeki birkaç harfi değiştirdiğinizde. ...tesellici oluyor. Hakikat ruhu oluyor. Burada enteresan bir şey var. O tesellicinin veya hakikat ruhunun... E, ...özellikleri... ...bununla ilgili... Ee, Yuhanna İncil'inde e, yer alan pasajları şöyle baştan bir okuyayım. Az önce bir kısmını okumuştum. Ben de babaya yalvaracağım ve o size başka bir parakleti, hakikat ruhunu verecektir kelimeyi görmüştük. Ta ki daima sizinle beraber olsun. Fakat benim ismimle babanın göndereceği paraklet ruhul kudüs arkasından o size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir. Babadan size <gülüyor> göndereceğim paraklet babadan çıkan hakikat ruhu geldiği zaman benim için o şahitlik edecektir. Benim gitmem sizin için hayırlıdır çünkü gitmezsem paraklet size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim. Ve o geldiği zaman günah için, salah için ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir. Buranın altını çiziyoruz. Dünyayı ilzam edecek. Fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecek. Fakat her ne işitirse söyleyecek. Ve gelecek şeyleri Size bildirecektir. O beni taziz edecektir. Çünkü benimkinden alacak ve size bildirecektir. Şimdi burada üç husus var. Birincisi dünyayı ilzam etmesi. ikincisi işitmesi. Üçüncüsü de söylemesi. Şimdi bunu biz Ruhul Kudüs olarak ki cümlenin arkasından geldi. Paraklet gelsin, Ruhul Kudüs gelsin şeklinde bir ilave ifade gördük orada. Ee, bu üç özellik Ruhul Kudüs'e uymuyor, oturmuyor. Neden? Eğer Ruhul Kudüs'ü vahiy meleği olarak anlarsak ki onun kişiliği konusunda da malumunuz Hristiyanlık içinde bir fülülük var. Bu Cebrail midir? Cebrail değilse kimdir? Bir e, müşahhas varlık mıdır? Bir ruh mudur? Bir cevher midir? Bunun ne olduğu bizzat Hristiyanlar arasında da tartışmalı. Özellikle Katoliklerle Ortodokslar arasında tartışma var bu konuda. E, her ne olursa olsun bu bu e, insanları ilzam edici bir özelliğe sahip değil. insanları ilzam edici olması için elinde somut bir gücün yönlendirici efendim eee hükmedici bir gücün elinde bulunması lazım ki ilzam etsin. yahut delille ilzam etsin. ilzam başka türlü olmaz. Şimdi Ruhul Kudüs ne olduğu çok da belli olmayan diyelim ki Cibril, vahiy Meleği, insanları nasıl ilzam ediyor? Yani Hristiyanlığın e, insanları kaba güçle efendim ilzam ettiği, kendine bağladığı vesaire e, tarih içerisinde sırf Hristiyanlık adına Hristiyanlıktaki hakikatlerin insanlara ulaştırılması adına böyle bir ilzamdan bahsedemiyoruz. Orada sömürü var, orada zulüm var, orada baskı var, orada ilzam yok. Delille ilzam desek o da yok. Bizzat kendileri Hristiyanlığı barış dini olarak ifade ediyorken veya e, Müslüman alimlerin karşısında fellik fellik kaçarak girecek delik arıyorken. Buradaki ilzamı e, net olarak ispat etmek, bu ül Kudüs'e ait bir vasıf olduğunu ispat etmek çok mümkün görünmüyor. İkincisi o işitecek, işitmek bildiğimiz bir fiil ve söylemek, işitecek ve söyleyecek. Ee, ve İsa Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'ın aldığı kaynaktan alacak. Burası çok daha önemli. İsa Aleyhisselam'ın aldığı kaynaktan alacak. Benimkinden alacak ve size söyleyecek diyor. İsa Aleyhisselam hangi kaynaktan alıyorsa, perikli da o kaynaktan alacak. Demek ki Cibril'den alacak. Yani oradaki ruhul kudüsü çıkarıp, Efendimiz'i koyduğunuzda oraya... İnsanları hem delille ilzam ediyor, hem otoriteyle ilzam ediyor. Efendim, İsa Aleyhisselam'ın işittiği kaynaktan işitiyor ve o kaynaktan aldığını söylüyor insanlara. Çok açık ve net. Öbürü montaj, çok net. Montaj, sırıtıyor ifade. E, i̇kna edici olmaktan uzak. üstelik paraklet kelimesi yani Perikletos değil de Parakletos olduğunu kabul etsek bile bunun efendim ee, bizzat Yuhanna İncilinde bu kelime Hazreti İsa hakkında kullanılıyor efendim gene Yuhanna'ya göre Hazreti İsa şöyle demiş Ben de babaya yalvaracağım. O size başka bir paraklet gönderecek. Demek ki paraklet olma vasfı İsa Aleyhisselam'la bir başkası arasında ortak bir vasıf. İsa Aleyhisselam da paraklet. O da paraklet. İsa Aleyhisselam da peygamber. O da peygamber derseniz oturur yerine. Yok İsa Aleyhisselam peygamber. Öbürü ruhul kudüs derseniz... <gülüyor> paraklet olma noktasında bunlar arasında ki paralelliği e, tam tesis edemezsiniz. Bizzat Yuhanna İncil'inin e, kendi içindeki bir çelişki olarak önümüzde duruyor. Yahudilerin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in peygamberliğini inkar etmede dayandıkları bir husus var. Ee, onun üzerinde de kısaca duralım. Yahudiler diyorlar ki, e, ilahi şeriatlarda nesr olmaz, caiz değildir. Tıpkı Şia'daki beda inancı gibi bir inanca götürür diyorlar bu. Eğer bir ilahi şeriatta Tanrı bir şeyi emreder, sonra başka bir şeriat, başka bir şey emrederse ve bu iki şey arasında bir ziddiyet, bir çelişki bulunursa, Tanrı'nın fikir değiştirdiğini veya bilmediği bir şeyi sonradan öğrendiğini söylemek gerekir. Bunlar da caiz değildir diyorlar. Dolayısıyla şeriatlar arasında nesih caiz değil, Yahudi şeriatını bir başka şeriatın nesih caiz değil diyorlar. Ee, biz de buna karşılık diyoruz ki, Nesh, ne fikir değiştirmedir, ne bedadır, efendim. Ee, ne de bilmediği bir şeyi öğrenmesi, sonradan ona muttali olmasıdır. Bu, e, el-alim ve el-hakim olan Cenab-ı Hakk'ın bizim bilemeyeceğimiz, belki hikmetleri hakkında konuşabileceğimiz bir kısım noktalara bağlı olarak, ...daha önceki bir peygamber eliyle gönderdiği bir kısım hükümleri, daha sonraki bir peygamber eliyle e, yürürlükten kaldırması caizdir. Aklende caizdir, naklende vakidir. Bunu illa görüş değiştirmek, beda veya cehaletle açıklamak gerekmez. Hatta bizatihi Yahudilerin kendi şeriatlarına baktığımızda, bizzat Tevrat'a baktığımızda... E, Yahuva'nın onlara e, birçok şeyi Tevrat'ın nüzul süreci içerisinde bile emrettiği kaldırdığı, emrettiği kaldırdığı yasakladığı kaldırdığı bizatihi Tevrat okuyan herkesin malumudur yani. Bir ceza veriyor onlara mesela. Şunu şöyle yapacaksınız diyor. Yapmıyorlar. Ona mukabil bir ceza veriyor. Onlara da gidiyorlar Hazreti Musa'ya. Ey Musa diyorlar. Rabbine yalvar. ...biz pişman olduk. Bir daha yapmayacağız. Bu cezayı bizden kaldırsın. Kaldırıyor. Tekrar başka bir olay oluyor. Tekrar sapıyorlar. Tekrar ceza geliyor. Tekrar yalvarıyorlar. Tekrar kalkıyor. Bunlar hep sıktır Yani Yahudilerin kendi, Yahudiliğin kendi mantığı içinde de... ...bunlar sıktır Dolayısıyla... ...neshin caiz olmadığını söylemek... ...Yahudi mantığının kendi içinde bile bir çelişkidir. Bunu farklı şeriatlar, farklı kitaplar... ...farklı peygamberler için... Söylemek, iddia etmek hiç tutarlı olmaz. Kaldı ki Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in hak peygamber olduğunu, getirdiği mesajın hak mesaj olduğunu e, biz ehli kitabın elindeki kitaplardan hiç haberdar olmasak bile tek başına bu mevzuyu bile gündeme getirsek, bu mevzuyu bile bahse konu etsek Efendimiz'in hak peygamber olduğunu buradan da ispat etmek son derece kolaydır. Kur'an-ı Kerim'i e, okuyan bir kimse, Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği e, gerek gelecekten haber maksatlı muhtevalı ayetler olsun, gerek işte son zamanlardaki çalışmalarda Kur'an'da bilimsel gerçekler başlığıyla ortaya konan hususlar olsun, kuran Kerim'de bu konuda ifade edilen şeylerin gerçeğe birebir tekabül ettiği görülüyor. Yani diyelim ki Rum suresinde Farslar, Persler, Rumları, Bizanslıları yendiler. Fakat yakın bir gelecekte Rumlar galip gelecek. Bu gelecekten haber veren bir ayet. Ve bu ayet bizzat Efendimiz ve Vesselam'ın hayatında tahakkuk etmiş. Bizzat de sabittir. Perslilerle Bizanslılar arasında cereyan eden ilk savaşta Persliler galip olmuş. ikinci savaşta Bizans galip olmuş. Bu ayan beyan vakıa tarafından tasdik edilen bir haberdir. Gelecekten verilen bir haberdir. Ve bunun vahiy dışında başka bir şeyle bu derece kesin ifadelerle iddia edilmesi, öne sürülmesi mümkün değil. Aynı şekilde Kur'an'da e, evrenin yaratılışıyla ilgili ayetler, evrenin düzeniyle ilgili ayetler, e, kozmik sistemle ilgili ayetler, dünya ile ilgili, dünyanın yaratılışıyla ilgili ayetler, efendim, sema tabakaları, atmosfer diğer e, gök tabakaları, Efendim yer katmanları bunlarla ilgili ayetler. Ee, coğrafyayla coğrafya ile ilgili ayetler. İşte o iki denizin birbirine karışmayacağını ifade eden Rahman Suresi'ndeki ayet. "Barzel ahreyni yelteqiyani beynehuma barzakhun la yabgiyan." İki denizi saldık birbirine karışsın diye ama aralarına bir berzah koyduk, bir engel koyduk birbirlerini geçemezler, birbirlerine nüfuz edemezler. E baktığınızda bu 20. asırda ancak hakikati keşfedilmiş bir ayet efendim Akdeniz'le Büyük Okyanus e, birbirine karışmıyor. Birinin suyu tuzlu, öbürününki tatlı. Aralarında bir karışma, bir tedahül olmuyor. Evet bu ve benzeri kevni e, ayetlere baktığımızda bunlar da bugünün insanı için birbiri, e, birbirini destekleyen, teyit eden ve bilimsel gerçekler tarafından da katli bir şekilde ispat edilmiş şeyler. Şimdi bu elimizde mevcut iken, bu hakikatler elimizde mevcut iken Kur'an-ı Kerim'in hak bir kitap olduğunu, dolayısıyla onu getiren peygamberin hak peygamber olduğunu, sadık olduğunu sözünde, peygamberlik davasında doğru olduğunu e, itiraf etmekten başka bir e, seçenek kalmıyor. Burada kısaca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra da peygamber geleceğini iddia edenlerin görüşlerine de bir değinelim. Ondan sonra inşallah sorulara geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz gibi, Alişat ve Selam Efendimiz e, henüz Darbeka'ya iftihal etmeden önce yalancı peygamberler ortaya çıkmaya başladı. Müseilime gibi, Secah gibi, yalancı peygamberler ortaya çıktı e, ve e, Efendimiz döneminde Müslüman olan kitlelerin büyük çoğunluğu iftidad etti. Bunların Sahte peygamberlerin arkalarına düştüler, irtidat ettiler. Ee, o dönemden bu yana İslam dünyasında hiç sahte peygamberler eksilmedi. Hepsinin peygamberlik davasını güderken, peygamberlik iddiasını ortaya atarken ee, dayandığı dayanaklar var, deliller var. İbretlik bir şeydir. Günümüzde e, Bahailik, Bahailer ve Kadıyaniler de aynı davayı gidiyorlar. Efendim, e, bahailik aslen İran'da ortaya çıkmış. Şia'nın bir sapık kolundan önce Babilik olarak ortaya çıkmış. Arkasından e, Bahailik'e evrilmiş. Bugün de ...yeryüzünde tabileri olan, bağlıları olan bir İslam dışı bir inanç sistemi. Kadıyanilik Hindistan'da ortaya çıkmış. Efendim, Gulam Ahmet Kadıyanı tarafından önce Mehdi olduğunu iddia etmiş bu zat... ...sonra Mesih olduğunu söylemiş, sonra Peygamber olduğunu söylemiş. Kendisinden sonra Kadıyaniler ikiye ayrılmışlar. Kendilerine Ahmediler diyorlar onlar. Efendimizin adına nispeten bir meşruiyet çağrışımı olarak yani adını kullanmıyorlar. Avrupa'da falan genellikle Ahmediler olarak biliniyorlar. Biz onlar hakkında bu ismi kullanmıyoruz. Kullanmamamız lazım. Ee, ama Batı'da maalesef bu kullanımı Oturtmuşlar, yerleştirmişler. İki ayrı grup halinde anılıyorlar. Birisi Kadıyan Ahmedi'liği. Bunlar doğrudan doğruya bu zatın peygamber olduğunu söylüyor. Bir de Lahor Ahmedi'liği var. Onlar da diyorlar ki yok bu zat hayatında böyle bir şey iddia etmedi. Bu sadece Mehdi'dir diyorlar. Peygamberlik davası yoktur. Kendi aralarında da böyle ihtilaf etmişler. El-An yeryüzünde Kadıyan Ahmedi'liği daha yaygın. Bu bahayilikle Ahmedi Kadıyanilik arasında enteresan ortak noktalar var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi her ikisi de şeriatın ortadan kalktığını söylüyor. Her ikisi de İngilizler tarafından Enteresan bir şekilde destekleniyor. İngilizlere metiyeler düzüyorlar, efendim. Hatta fetvaları var. Yani özellikle e, Gula Mahmet Kadı İngilizler Hindistan'ı işgal ettiği zaman e, İngiliz idaresine karşı direnmek, ayaklanmak caiz değildir filan diye fetvaları var. Her iki akım da 19. Asırda ortaya çıkmış e, ve bugüne kadar Etkileri devam ediyor. Ne zaman ki ümmetin ana gövdesi, omurgası zayıf düşüyor, bir şekilde zaaf yaşıyor, o zaman bu tür akımlar mantar gibi bitmeye başlıyor ve etkin olmaya başlıyor. Bugün gördüğümüz <gülüyor> durumda budur. Evet, enteresan bir nokta var. Biz Ali Şah ve Selam Efendimizin ...son peygamber olduğunu söylüyoruz. Ümmet bu konuda icma etmiş. Kur'an nazsıyla sabit. Aksi küfürdür diyoruz. Efendim. Fakat biz Müslümanız dediği halde bu kitleler, özellikle kadıyaniler... ...bahayilerin değil ama kadıyanilerin artık Türkçe'de de... Teşkilatları, Türkiye'de de teşkilatları var. Türkçe neşredilmiş kitapları var. Mealleri var. Davalarını savundukları kitapları var. Biz bazen anlayamıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakkında Hatem-i Nebiyyin ifadesi geçtiği halde bunlar nasıl ondan sonra da peygamber gelebilir diye düşünüyorlar. Bu sorunun e, bize değil aslında bize Kur'an yeter diyenlere yönlendirilmesi lazım. Çok enteresan bir şey bu. Şimdi bakın. Kadıyanilerin nübüvvet davasında... E, Bu ayeti kerimeyle ilgili söyledikleri. Türkçe neşredilmiş bir mealleri var. Orada Ahsap suresinin bu az önce değindiğim 41. ayeti. Mekane Muhammedun eba ahadin min rijalikum. ve Buna şöyle meal vermişler. Muhammed sizler gibi erkeklerin hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın resulüdür. Hatta daha da üstündür. Yani o peygamberlerin mühürüdür. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Hatemü'n-nebiyyin <gülüyor> birebir çevirirseniz sözlük anlamı olarak mutamut peygamberlerin mühürüdür. Evet, Hatemü'n-nebiy. <gülüyor> Bu ayete bir not düşmüşler. Diyorlar ki, büyüteyim şöyle. Bazı ulema, Hatem-ül Nebiyy'in kelimelerini peygamberlerin sonuncusu olarak tercüme ederler. Aslında Hatem kelimesi Arapça mühür anlamına gelmektedir. Mühür ancak tasdik etmek için kullanılır. Yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasdiki olmadan hiç kimse peygamberlik mertebesine ulaşamaz. Peygamberlerin mührü hiçbir peygamberin Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mührü olmadan yani tasdiki olmadan peygamber olarak kabul edilmeyeceği anlamına gelmektedir. <gülüyor> Başka bir anlama göre Hatem-i peygamberlerin en iyisi ve en mükemmeli demek. Hatem kelimesinin bir diğer anlamı da bir süs eşyası olan yüzüktür. Buna göre ise Hatem-ül Nebiyyin bütün peygamberlerin süsü ya da onlara süs veren anlamını taşır. Doğru mu? Doğru. Lugat üzerinden giderseniz doğru. Tevil de bayağı bir mantıklı görünüyor yani. Tutarlı görünüyor. Şimdi biz buradan Bize Kur'an diyen, yeter diyen efendilere soralım. Bu tevili bizzat Kur'an'a dayanarak bir çürütün görelim. Bizzat Kur'an'a dayanarak kat'i bir şekilde ama. Kat'i bir şekilde bizzat Kur'an'a dayanarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son peygamber olduğunu, ondan sonra peygamber gelmeyeceğini şu ümmete bir anlatın görelim. Yıllardan beri söylüyoruz bunu arkadaşlar. Bu bize Kur'an yeter hastalığı. Bir gün dönecek onları da vuracak. Şimdi ümmeti vuruyor, ehli sünneti vuruyor bu hastalık. Bir gün dönecek onları da vuracak. O patinaja düşmeye başladıkları zaman eyvah diyecekler. Çünkü işin içine yorum, tevil vesaire girdiği andan itibaren sünneti, sahabeyi, icma, ulemayı bir kenara bırakın. Usul ilimlerini bir kenara bırakın. İşin içine yorum ve tevil girdiği andan itibaren bize bu kitabın ne dediği konusunda hiçbir netlik kalmaz. Bakın adamlar son peygamber olduğuna Efendimizin delil getirdiğimiz ayetten hareketle... ...Efendimizin son peygamber olmadığını ortaya koyuyorlar kendilerince. Bu bir mühürdür diyor. Kimin peygamber olacağını o mühürleri tasdik eder diyor. Bununla ilgili müstakil risaleleri kitapları var. Kısmet olursa bir gün o bahis üzerinde de müstakil olarak dururuz. Ama bu kulağımıza küpü olsun. Yani peygamber efendimiz son peygamberdir derken ileri sürdüğümüz ya Allah maşallah bir tane ayet. Bu ayetimi de böyle bir tevil ettikleri zaman ortada son peygamber diye bir şey kalmıyor. Ondan sonra gelsin Resul gitsin Nebi. Bir ikinci husus... Ee, Diyorlar ki e, Kur'an-ı Kerim'de Hatem-ül Nebiyyin yer alan Hatem-ül Nebiyyin ifadesinin Nebilerin sonuncusu olduğunu anlattığını kabul etsek bile bilfarz farz bu Resullerin de sonuncusu olması anlamına gelme. Tamam Peygamber Efendimiz'den sonra Nebi gelmeyecek. Resul Resul gelmeyecek diye bir ayet olmadığına göre, ben de Nebi değil Resulüm diyor adam. Nitekim Efendimiz'den sonra peygamberlik iddia edenlerin tamamı böyle söylüyor. Ben Resulüm, Nebi değilim diyor. E, son Resul diye bir şey de yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne yapacaksınız? Döneceksiniz ulemanın <gülüyor> tarifine, tasnifine, ıstılahına. Diyeceksiniz ki, Nebi olunmadan Resul olunmaz. Nebi, nebeden gelir haber alan demektir. Allah'tan haber alan, haber getiren demektir. Resul de onu elçi olarak insanlara aktaran demektir. Haberi almadan nasıl aktaracaksınız? Nebi olunmadan nasıl Resul olunacak? Buraya geleceksiniz, buraya başvurmak zorundasınız. Aksi halde adam ben Resulüm deyip buradan açtığı kanalla tahrifatına tahribatına devam edecek. Cenab-ı vak ayaklarımızı kaydırıyoruz. Ali Satt ve efendimizin gene vaktimiz daralıyor. Ee, peygamber olduğuna delalet olarak e, gene Kur'an-ı Kerim'de geçmişlerin kıssalarına dair, hikayelerine dair anlatılan hakikatler. Efendim, efendimiz Ali Satt ve bizzat geçmişlerin ahvaline dair nakledilen hadisler. Bizzat gene efendimizden geleceğe dair nakledilen e, hadisler. Gene bizzat efendimizden yaşadığı ortamda mevcut özellikle ehli kitabın ahvaline dair haberler. Efendim, bütün bunları toparladığımızda Ali Satt ve efendimizin gerek Kur'an üzerinden gerek hadisler üzerinden Bu ihbarat mevzusu üzerinden hak peygamber olduğunu ortaya koymak son derece kolay ve mümkündür diyelim. Evet bu bahsi burada kapatacağız. Artık meselemize döneceğiz. Şiiler bizi bekliyor. Efendim, Peşaver geceleri ne oldu? Yarım mı kaldı? Vaz mı geçildi? Yok vazgeçilmedi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biiznillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in... Wa la aalihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.